...ve onun korkmadığı, o korkmadığına göre... ...o altın soydan gelen peygamber hiç korkar mı? Belki bunu anlatıyordu, belki başka şey anlatıyordu... ...ama ben Abdülmuttalib'in torunuyum diyordu. Diyor ki, zimamı tutmaya çalışıyorduk ama... ...mahmuzdamış yürüyordu. Ve onun sesi, soluğu yeniden iradelere fer oldu. Dizlere derman oldu. Ashab-ı dedi, etrafında toplandı. ...ve mukadder gibi görülen bir geriye çekilme, zaferle noktalandı. Ve bu türlü durumları gören, meydanların şahi Merdan'ı, Hayder-i Kerrar'ı, damadı Nebisi, Hazreti Ali'si... ...der ki... ...izahamiyel bes, ittakıyna bi Resulillah... ...harpte başımız sıkışınca Resulullah'a sığınırdık biz. Koruma değil, başımız sıkışınca Resulullah'a sığınırdık. ...o, o ilminin yumuşaklığının, o şefkatinin, o mahviyetinin yanında... bunlar azıt gibi görünen, bu kadar da cesurdur. Belki hayatında hiç adam öldürmemiştir. Ümeyye İbni Halef'in onu öldürmeye gelirken kuyruğuna salladı bir mızrağın dışında. Fakat onda bir mühabbet, bir celadet vardı ki... ...o adeta sesini yükselttiği zaman... Ormanlara velvelesalar yiğitlerin ödünü koparırdı Allah'ın inayeti ve keremiyle. Bu vakalardan bir tanesini, Ben keşkten dinledim, Nereden aldığını bilemiyorum, Schopenhauer anlatıyor. İnsanlık tarihi, Hz. Muhammed kadar cesur, Şecaatli ve kahramanı tanıyamamıştır diyor, Ve Gowres vakasını anlatıyor. Bir gün ağacın altında, Gözünü açtığı zaman, uyandığı zaman, Elinde yalın kılıç, güçlü kuvvetli bir bedevinin bulunduğunu gördü. Bedevi ona şöyle sesleniyordu. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Fütursuz, pervasız, gözünü kırpmadan, onun içine dehşet salacak şekilde Allah Resulü Allah diyordu. Ve bedevi sarsılıyor. Elindeki kılıç düşüyor. Allah Resulü kılıcı alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak diyordu. Schopenhauer diyor ki, Beşer tarihi Hz. Muhammed seviyesinde cesur bir insan görmemiştir, diyor. En cesur atlılar, Medine'de bir velvele duyulunca, atlara anında komando gibi, yıldırım ordusu gibi binip, velvelerin geldiği tarafa doğru koşuyorlar. Onlar koşa dursunlar, gidip keşfedip dönen çoktan keşfedip dönmüştür. Bir de bakıyorlar, karşıdan biri geliyor gele gele Resulullah oldu ortaya çıkıyor. Gittim gezdim gördüm tehlike yok rahat edebilirsiniz diyor. Ve Ebu Talha'ya emrediyor. "Vecettu fersekah bahran atını çok rehvan yürüyüşlü buldum. Hiç sarsmadan gayet güzel yürüyor. Alem daha atına bineceği ana kadar o tehlikenin varit olduğu noktaya atını mahmuz diyor, gidiyor ve geriye dönüyor." Ve daha yüzlerce, yüzlerce Sultanımız Ben onu size anlatamam Ona karşı ben onu anlatamam O anlatıyorum diye Onun için ettiğim birkaç tane Şu köksüz, şu nesepsiz kelimelerden dolayı Beni bağışlasın Sizde ben onu, onun ahlakını anlatıyorum diye Bir şey anlattım. fakat anlatayım derken Nelere takıldım ve neler karşısında süçtüm düştüm Allah aşkına beni bağışlayın, bu onu anlatma demek değildir. Biz hepimiz onun kapısının fitmirleriyiz ve onun bizi affetmesini bekliyoruz. Ben sonuna doğru gelirken ahlak faslını burada bitirip onun Kadirşinas insanlardan duyduğu şeyler ve insaflı düşmanların onun hakkında söylediği şeylerden bir iki tane arz edip bu mevzuda kafamdan çıkarıp atamadım bu hususu size arz etmek istiyorum. Schopenhauer dedim öyle diyor. O öyle ifade ediyor. Nübüvvet vaizlerini serisini arz ederken orada arz etmiştim başına doğru. O Güstkom terkesini bildiği bir insandır. Pozitivizmin kurucusu. O din diyaneti kabul etmez. Ve İslam düşmanı olduğunu, az buçuk onu tanıyanlar bilirler, çok ciddi İslam düşmanıdır. Yollar bir gün onu çeker, Endülüs'e götürür. Orada Hz. Muhammed'in ümmetinin asarını, müşahede imkanını bulur. Sanatın ibadetleşmesi ve insanlarda düşünce sanatının ibadet haline gelmesi, orada müşahede eder ve hep ümmi olarak duyduğu bir ümmi peygamberin yani mektep, medrese görmemiş bir peygamberin ümmetinin bu seviyede asar meydana getirmesi, bu asarın sahibi olması bir türlü hazmedemez bunu. Bunu bir arapça eserde okudum, o bizde o tarihte mevcut fakirde tarihi Murat, tarihi murattan naklediyor. Diyor ki Tarihi Murat'ta, sonra Papa Bios'a sordu, gerçekten Hz. Muhammed ümmi miydi? O da ümmi evet, mektep, medrese görmemişti. Görmemişti ama o ilmi kaynağından almıştı. Allah'tan almıştı. Diyor ki Tarihçi, elini şamar halinde yüzüne indirdi. Yazıklar olsun o güç sana diyordu. Yazıklar olsun Hz. Muhammed adına şimdiye kadar düşündüğün şeylerden ötürü. ...ve şu sözleri naklediyor... ...o bir ilah olamaz... ...ilahtan küçüktür... ...ama beşerden çok büyüktür... ...ona bir beşer demek de yanlıştır... ...Muhammedun beşerun... ...veleyze kel beşeri... ...bu seyri de öyle diyor... ...Muhammed bir beşerdir ama... ...fakat hali etvariyle onu el aldığınız zaman... ...o beşer gibi değildir... ...Karlay... ...onun hakkındaki takdirlerle meydana gelen bu çok sesli koroya şu sözleriyle katılır der ki Hz. Muhammed zuhur edeceği kadar sallallahu aleyhi ve sellem Araplar insanların değer atfettiği bir topluluk değildi onun zuhur etmesiyle onların ilimde ve irfanda kıble olmaları bir oldu ve sonra onlar akıllarıyla ve ilimleriyle dünyanın dört bir yanına aydınlattılar işte Karlayl işte kahramanlar kitabı İşte Hz. Muhammed Mustafa hakkındaki takdirleri Ve çent defa duymuşsunuzdur Niçin bunları diyorsunuz Ne ifade eder Benim sinemin onlar, onun hakkında Düşündüğü şeyleri Orada evirip çevirmeye çalıştığı şeyleri Hiçbir zaman ifade edemedim Yetmez mi onun dediği şey El fadl Ma şehide mihli Fazilet odur ki düşman bile ona şehadet etsin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 Üst üste problemlerin çözüm beklediği şu günlerde En korkunç problemleri Kahve içme rahatlığı içinde çözen Hazreti Muhammed'e beşer ne kadar muhtaç Değerlendirin Ben aşağıdan başladım, yukarıya doğru geliyorum Koca Şeyh Galip Yahya Kemal'in kendisini bir girdaba benzettiği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 ''Menşûru le amruk le müeyyessin efendim'' Bu şu demekti ''Menşûru le amruk'' hakkında bir ferman çıktı Ferman şu Allah senin adına kasem ediyor ''Le amruke innehum lefi fî sekretîm Hazreti Hz. Lut'la alakalı ''Ömrüne yemin ederim ki ya Muhammed'' ''Onlar şaşkınlıkları içindeydiler'' Allah senin ömrünü hayatına kasem ediyor Manşur'ul Amrukle müeyyess efendim sen Ahmed-i Mahmudu Muhammedsin efendim haktan bize Sultanımı Abbassin efendim dimam yoruldu kalbim durdu şeker ayağıma zincir vurdu tam gönlüme göre diyemiyorum ama diyeceğim hutban okunur minber iklimi bekada hükmün tutulur mahkemeyi ruz cezada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 yazdı önemli bir esere serlevha ettiği sözler Ya Resulallah tıbaşet künseki ashab-ı dâhil-i cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu o revet der cennet men der cehennem keyravas o sek ashab-ı men sek ashab-ı tu der Ya Resulallah nasıl olur ashab-ı kefin köpeği Dahili cennet şeva o cennete girecektir. Der zümre-i ashabı tu, senin asabının içinde asabı Kehf'in köpeği cennete girecektir. Oysa ki o ashabı Kehf'in kelbidir. Bana gelince ben senin asabının kelbiyim. O cennete girecek, ben cehenneme gireceksem bu nasıl olur diyor. İşte Koca Cami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 Köleler vardı, boynu tasmalı, ayağı prangalı. Hürriyete kavuşunca sevinirler, sevinir, memnun olurlar. Ben Hazreti Muhammed'e kul olduğumdan dolayı seviniyorum. Mevlana Men bende-i Kur'anem Eger candarem Men haki rehi Muhammed-i Muhtarem Ağzın şeker şerbet yesin koca sultan Bir başını kaldır da bak ...senin ben ayağının tozu dediğim, o sultanın yerine seni koymaya çalışıyorlar. Çok utanacak, çok hicap duyacak ve sesin çıktığı kadar haykıracaktın. Allah'tan korkun diyecektin. Ve eğer doğruysa, Barnaba İncil'inde Hazreti Mesih diyor ki, ...bırakın evliyaullahı, bir nebi... Eğer doğruysa ben Hazreti Muhammed'in ayağının sadece bir bağından ibaretim. Bana iyi gelmiyor bu laf. Ama demişse bunu Hazreti Mesih ona yakışır. Çünkü o mahviyet insanıydı. Ve koca Cibril. Biraz evvel bahsettim. Onunla gelen rahmetten. Hel esâbeke min âzi r-rahmeti şey'un. O rahmetten evet ben de istifade ettim. Hz. Muhammed geleceği, Kur'an ineceği ana kadar ben de akıbetimden korkuyordum. Onun elindeki Kur'an mesajında ne zaman? Ayeti mesajı sunuldu. Emniyetimi anladım. Allah'a minnetle, şükranla iki bükrüm oldum. ve miraca yükseliyor Allah Resulü Allah Resulü miraca yükseliyor. Yine kadı iyaz şifai şerifinde naklediyor. Bir burak getiriyorlar önüne. Keyfinden mi neşesinden mi serkeşlik ediyor? Ve Cibril ona şöyle sesleniyor: Ma rakibek ahdun akramu min Şu şimdi şu anda sana bilmeye hazırlanandan Allah'a karşı daha kerimi sana kimse bilmedi deyince Kadıyas şöyle diyor Ferfabdu Arakan O Burak, Allah sunun önünde tepeden tırnağa ter içinde kaldı <gülüyor> Cibril öyle diyordu rehberi yerinde önündeyken sonra arkasına geçen Cibril öyle diyordu <gülüyor> Burak öyle terliyordu Barnaba İncil'i öyle söylüyordu Mevla'na öyle kükrüyordu Bunun dışında söylenen sözlerden ben uzağım diyordu Yunus öyle inliyordu Adı güzel kendi güzel Muhammed diyor haykırıyordu Sallallahu aleyhi ve sellem Gel gör ki kadir naşinasların elinde Hakikatlar nasıl alt üst hale geldi Nasıl Hz. Muhammed Mustafa unutulmak istendi Herkesin yılı var onun yılı her yıl. Biz her günü ona her yıl yapmışız. Ümmeti kadar onu sevmiş bir başka ümmet gösterilemez. Şu anda şu caminin içinde bile ben meseleyi çok rahatlıkla binlerce ile söyleyebilirim. Ona can lazım deyince verecek var mı? Zannediyorum vermeyecek bir tek insan çıkmayacaktır. Ümmeti onu çok sever. Seni çok severiz yarasın Allah. ama öyle sevdir ki kararımız kalmasın, yolunun delisi olalım. Bizim için her sene onun senesidir. Meseleyi yanlış anlamamak lazım, sinelerimizde o her zaman vardır. Her gece emanet ettiği teheccüd namazının kıvırcık saçları arasında biz onun rüyalarını görür. Onun güzelliğiyle büyüleniriz. Ona salatı selam okurken yanında yaşıyoruz gibi gelir. Her sene onundur. Dünya onundur. Uhba da onundur. Onun yüzü suyu hürmetine olmuştur. Ama bir zümre vardı ki Yunus'a bir gün bir hafta ayırmıştır. Mevlana'ya bir gün bir hafta ayrılmıştır, Yeri gelmiş bir sene ayrılmıştır. Bu Kadir Şahinaslara karşı bir gazetenin öncülüğünde onlara karşı hiç olmazsa bir de Hazreti Muhammed senesi. Onlar için daha ya Allah böyle bir hediye varmağını sana takdim ederken en çok küçük görüyorum. Ama sultana sultanlık, gedaya da gedalık ancak bu kadar veriliyor. İnanıyoruz ki hiç yoktan başlayıp bu günlere gelen senin ümmetin bir gün seni de hoşnut edebilecek noktalara ulaşacaktır. Dilerim önümüzdeki yıllarda yılda. onunla alakalı simpozyumlardan sonra bir de şimdilik birilerine yani teselli sadece senede ayda haftada anlayanlara onunla teselli olanlara karşı şimdilik ve Hz. Muhammed senesiyle başlasın. Demek bizim hayatımızın içinde yokluk da var, varlık da var. Sadece bir hayat içine yoklukla beraber varlığı sıkıştıran Allah, o varlığın kemalini de bir gün sıkıştıracak. Sizi, bizi, yerin altındakini ve üstündekini ey ümmeti Muhammed! Allah sevindirecektir. Allah'ın inayeti sizinle olsun. Bu imkanları size ve bize ...hazırlayan arkadaşlığımızdan... ...Hazreti Muhammed'in ümmetinden... ...O'nun camisinin imamından... ...o camilere nezaret eden... ...o mıntıkanın müftüsünden... ...orada gürül gürül... ...Ruhi Revani Muhammedi... ...haykırıp duran... ...müezzinlerinden... ...zirveden... ...tabana kadar... tabandan zirveye kadar... ...dine hizmet aşkıyla meşru bulunan... ...herkesten Allah hoşnut olsun... razı olsun... Ruhu seyidül ehnamda hoşnut olsun. Bizi de hoşnut olduğu bir insanlar arasında hoş görsün. Hoş görsünle başlasın lillahi taala el fatiha. Ve ben şimdiden size diyeyim. Öbür gün gelecek bayramınızda mübarek olsun. Onu da ibadetle geçirin. Yarın Arefe'dir. Onu da ibadetü itaatle geçirin. Bugün Şarkı Anadolu'ya göre şerefedir. Onu da ibadetü itaatle geçirin. nasip olursa bekliyorum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 يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطفيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون صدق الله العظيم وبلى لنا رسوله النبي الهاشم الكريم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأزهار ومظهر مدار الجلال وقطف فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وعقل عثلتي وأثب حزني وحرصي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي مفتون بنفسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ve la terkna ila enfusina tarfe ayn amin ve elhamdülillahi rabbil âlemin aziz kardeşlerim cenab-ı hak ihlaslarınıza samimiyetlerinize göre sizlere nezd-i ulûhiyetinden bol bol mükafatlar ihsan eylesin Saniyelerinizi, dakikalarınızı, günler ve seneler kadar verimli hakkınızda bayis rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Saatlerce sıkıntıya katlanıyorsunuz. Üstüniyetle ve samimiyetle katlandığınız bu sıkıntının mükafatını vermek kimsenin elinden gelmez. Fakat mükafat kendisinden beklenen zatta hiçbir şeyin altından kalmaz. Mükafatınızı O versin. Hepimizin mükafatını O versin. Bir evvelki sohbette isterseniz kendime karşı küskünlüğüm de diyebilirsiniz. İnsanın kendisiyle iç hesaplaşması diyebilirsiniz. Ama isterseniz daha açık, daha mertçe şey düşünerek benim oyun bozanlığım mızıkçılığım da sayabilirsiniz. Fakat her zaman dediğim gibi genelde bu türlü yan çizmelerde ve Anadolu'nun belli kesiminde kullanılan bir tabirle ifade edeceğim boncuklamalarda şahsen benim bu işin altından kalkamadığım gibi bir mülahaza yattı muhakkak sizin de onu öyle kabul edeceğinizi ve beni bağışlayacağınızı beklerim. Biz hepimiz çok uzun zaman Kerbela çölünde yaşamış olma gadru efkanına vuramış milletin veya milletlerin fertleri durumundayız. Hepimizin ahu efkanı Hz. Hasan'inkine veya Hz. Hüseyin'inkine denk. Hepimizin ahu efkanı ve ihtiyaki Zeliha'ninkine denk. Yıllarca kendi ülkemizde, Kerbela'da işlenen şeyleri görmüşüzdür. Yıllarca bizim hesabımıza, ab Ravan, revan, kan revan akmıştır. Yıllarca manasız, maneviyatsız, ruhsuz, ruhaniyatsız kalmışız. kocaman bir dünya. Merakeş'ten Mavera'un Nehre kadar, Çin Seddine kadar, Balkanlara kadar, Koskocaman bir dünya ruhsuz, manasız, Muhammedsiz kalmıştır Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ne beklersiniz benim gibi insanlardan? Ne beklersiniz? Su beklediği zaman bulamamış, hava beklediği zaman bulamamış, ilham beklediği zaman bulamamış. Gök kısır, yer kısır. Böyle bir iklimde yetişen insandan ne beklersiniz? Biz hepimiz bu maküs kaderin boynu bükük, kolları kırık, iradesi mefluç talihsiz fertleriyiz. İtbarın ikbale dönmeye başladığı bu günlerde hayallerimizi, nazarlarımızı realitelerin ufkundan ötelere dikiyor, fertlerin götüremeyeceği kadar yükleri onlardan bekliyoruz. Daha ağır, daha büyük şeyler yüklensin ve çoğu gitmiş, azı kalmış, kat edilmesi gerektiği olan şu mesafede aheste revlik etmesinler, daha çelik çavak hareket etsinler ve tez elden ulaşsınlar ulaşabilecekleri ufka kuşa, ruh ve mana kuşağına ruhaniyat kuşağına heyecan elecan budur ve gerçekten de benim kalbimdeki bu ise sırrındaki bu ise daha ötede akfamdaki bu ise Rabbim duygularıma, düşüncelerime göre hepimizin gönüllerini evet ona göre mamur eylesin ve bizi inkisara uğratmasın. Bunun ötesinde de bizi bazılarımız, bazılarımızın benim gibi bazılarımızın inkisarlarıyla kaprisleriyle sukuti hayale uğratmasın. Yol bir ölçüde iyi gidiyor gibi. Yolda rehber aldatmaz gibi görünüyor. Zaten o aldatmaz. Ve ben bir ölçüde bugün o rehbere dikkatinizi çekeceğim. İman, imanın içindeki marifet, Allah bilgisi Vicdan kültürü, milli kültür gibi, bir kültür gibi, herhangi bir kültür gibi Allah ve Allah'a ait her şeyi öyle bilme, onlarla bütünleşme, çok iyi tanıma, bilgi ötesi bilme, bilgiden Yunus'un ifadesiyle, içeru, başka şeyler bilme ve bunun rehberliğinde yol alma biz Allah'ı unuttuk belli bir dönemde günah bizim miydi kusur bizim miydi belki sevk ona Allah da kendimizi bize unutturdu kendimizi unuttuk ve derken bir şahsiyet bunalımına itildik وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهُ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sizden evvel de Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olmayın ki sonra Allah onlara özlerini, benliklerini unutturdu. Şahsiyet bunalımı içine attı. Ve sonra benlik bunalımına düşersiniz. Dışarıda kendinize benlik ararsınız. Bizim 150 senelik bunalımlarımızın altında bu vardır. Kale Rabbi lime haşerten a'ma ve kad kuntu basira. Allah'ım gözümüz görüyordu. Niye bizi böyle kör ve sağır ettin? Niye böyle kapı kapı dolaştırıyorsun? Ve kezalike etetke ayati felesitaha. Sana benim ayetlerim geldi ama unuttun. Beni uyut, unuttun. Ayetlerimi unuttun. وَكَلَّا لِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ Bugün sen unutuldun. Sen yalnızsın. Sen garipsizsin. Sen köksüzsün. Sen kapı kapı dilencisin. Çünkü unuttun. Onun için sen kör oldun bugün. Kur'an Unutmayın Allah'ı, unutmayın ki unutturmasın özünüzü size. Biz, bizden evvelkilerin, daha evvelkilerin, daha evvelkilerin Allah'ı unutması neticesinde bir öz bunalımına, özü unutma, kendimizi unutma bunalımına itildik. Ve senelerden beri bu bunalım içinde çarpanı çalıp duruyoruz. Yetihu <gülüyor> nefi. Fih, adet. O dehşetin, o hayretin, o kendinden geçmişliğin sahrasında başıboş, avare, sergerdan dolaşıp duruyoruz. Yalın ayak, başı açık hayallerimizde. Bu anlayış ve bu arayış içinde hiç kimse bir yere varamamıştır ama ben burada hemen kendi dünyamız için önemli bir yine dikkatinizi çekeyim. Geçmişte dine sahip çıkmışlığından mıdır nedendir? Dokuz asır dine omuz vermişliğinden midir nedendir? Toprağın şehit kanıyla birçok defa yıkanmasından mıdır nedendir? Mücahit teriyle yunup yıkanıp arınmasından mıdır nedendir? Değildir bize bulutfile ihsan bize bulut lütfü layık değildir ama bize bulutfile ihsan nedendir? Bilemeyeceğim ama bildiğim bir şey varsa o da şudur. Yeniden Fatihlerin, Yavuzların, Osman Gazilerin dönemine farkına varmadan, sağ sola inhiraf etmeden süratle kaydığımız hakikatidır. Kaydığımız diyorum. Zira meselenin içinde iradenin rolü dehli ne kadar olursa olsun... Öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor. Ben de öyle görüyorum. Siz de baksanız öyle göreceksiniz ki mesele irade olmaktan da haziade meşiyeti ilahi çizgisinde, Allah'ın dilemesi çizgisinde hareket ediyor. Bir yeniden diriliş, bir basu badel mevt, bir haşru nefs. Öyle garip bir diriliş, öyle akıl almaz bir diriliş ki Öldükten sonra dirilme, ahiretin yamaçlarında dirilme, ötelerin dağında, deresinde, tepesinde, ovasında, obasında dirilme gibi. O kadar garip. Ama kudret için o kadar kolay, o kadar ehven. Öyle bir diriliş. O kadar garip ve fakat o kadar rahatlıkla bir diriliş. Rabbim benim gibi bizden bazılarını Takmadan bu işi, takılmasına, takılıp kalmasına meydan vermeden sonsuza kadar kendi sonsuz meşiyetiyle, sonsuz iradesiyle bizi olan bulutunu lütfunu devam ettirsin. Biz daha bir daha söyleyelim, değildir bana bu ile ihsan nedendir? Değildir bize bu ile ihsan, layık ama nedendir bir lütuf var yağıyor, dört bir yanımıza yağıyor. Evet belli bir dönemde yine ben belatezkuru mesavi mevtaküm inkuru mahasenhum fehasila geçmişimizi selef-i bizim çizgimizde ölüp gidenleri kötü yanlarıyla yad etmeme iyilikleriyle yadı cemil haline getirip anma mülahazasına bağlı olarak Allah'ın rızası, rıdvanı, rahmeti, gufranı onların üzerine olsun deyip geçeyim. Arkadan gelen nesiller hakkında bizim yer yer kafamızı, soyumuz, mübarek soyumuz, cedlerimiz hakkında bazı menfi, olumsuz düşüncelerin sardığı gibi arkadan gelenlerin duygu ve düşüncelerini inşallah bu türlü şeyler sarmasın bu türlü duygu ve düşüncelerin sarmasına vesile olacak sebepler olmasın. Allah o sebepleri izale etsin. Milletçe bize bir aklaşma yolunu göstersin. Paklanma yolunu göstersin. Nezahete erelim edelim. Arkadan gelenler bize tuh diye çekmesinler. Yazıklar olsun. Dine hizmet imkanı var, kendine hizmet etmediler. Yazıklar olsun şeddi rihal edip Orta Asya Türklüğü'nün imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar yazıklar olsun Balkanlara koşmaları mümkünken koşmadılar yazıklar olsun Irak'ın İran'ın emirliklerin Suud'un imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar yazıklar olsun Amerika'nın İngiliz'in Fransız'ın Alman'ın imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar Yazıklar olsun. Kur'an temsilcisi oldukları halde Kur'an mesajını cihana sunmadılar. Sunamadılar. Dedikleri zaman o yazıklar olsuna çarpılmamak için, yazıklar olsunla beraber ağızlarından çıkan tükürüklerin tozları yüzümüze gelmemesi için, köpürükleri yüzümüze gelmemesi için gayretli olmak, manileri bertaraf etmek hizmeti daha da hızlandırmak, çelik çavak öyle bir hizmet ortaya koymak lazım ki yerin altındaki şüheda, semanın üstündeki ervah ve melaike-i kiram, sekene-i semavat bu işi dudaklarını ısırarak, cihan pesendari olan bu işi dudaklarını ısırarak seyretsin ve sizlere takdirle tebcille baksınlar. Ama bu Sağlam bir öz bilmeden, o öz bilgisine, sağlam öz bilgisine ermeyse, sağlam bir Allah marifetine, Allah'a imana dayanmaktadır. Ve ben Rabbimin inayetine sığınarak bu derste onu size takdim etmeye çalışacağım inşallah. Kur'an diyor ki isterseniz bunu da Kur'an'ın hasreti diye ele alabilirsiniz. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı olduğu gibi takdir edemediler. Edemedik Allah'ım. Sinelerimizi takdir duygusuyla doldur Allah'ım. Azamet ve celalini ruhlarımızı öyle içir ki senden başa bir şey görmeyelim. Seni görüp, seni duyup, seninle meşvu olup, seni duymuş, seninle doymuş olmanın haz ve zevkine ulaşalım sağlam bir iman ve sağlam bir bilgi Allah bilgisi bugünkü saatler vefa ederse benim de ömrüm vefa ederse sonra bu işin devamı yakın mertebeleriyle arz ederim ama etmezse onu bir başka derse bırakırım bugün Allah'a iman ders bu imanın bir boğduğu, bir derinliği bilgi üzerinde dururum. وَمَا قَدَرُ hakka حَقَّ قَدْرِ وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yer bir bohça gibi dürülmüş onun kabzayı kudretinde kıyamet günü anlamak istiyorsanız anlayın bugün de varlığı tesbih tanesi gibi eline takmış çeviriyor وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ kadri. takdir edemediler nasıl edersiniz ki böyle bir kudret ama bu takdir edememe bir la kayıt kalmakla olur bir laubali yaşamakla olur bir serazat yaşamakla olur fakat bir de arayı arayıp anlayıp anlayıp helm'in minmezid diyerek hayret ufkuna ulaşmakla olur ve mâ kaderullâh'a hakkâ kadr vel ardu cemî'en qabdatuhu yevmel kıyâmet o gökler ışık hızıyla trilyonlarca sene de kat edilemeyen o gökler dürülmüş bir kitap gibi Allah'ın yedi kudreti altındadır. İşte böyle bir Allah'ı Allah buyuruyor ki onlar ihata edemediler. İhata edemezdik ama bir soluk alma vardı. Mâ arafnâk hakka mârifetike ya maruf. Ey maruf seni hakkıyla bilemedik. Ma zekernaka hakka zikrike ya mezkur. Ey meskur. Bütün dillerde anılan Allah seni hakkıyla anamadık. Ma abadnak hakka ibadetike ya mabud. Ey her yerde kendisine ibadet edilen sana hakkıyla ibadet edemedik. Ma şekernak hakka şükrike ya meşkur. Bu kadar nimetlerine karşı her yerde karşısında kemerbeste yuvudiyet içinde durulup kendisine şükürler takdim edilen meşkuru mualla sana hakkıyla şükredemedik hiç olmazsa bunu demek vardı o meşkurdu o meşkurdu o mabuttu o malumdu ama biz ona ibadet etmeli onu yürekten anmalı zikretmeli ona şükürde bulunmalı azameti karşısında iki hüküm olmalı. Sonra da o sıfat ve zat dairesi karşısında bulunmanın hakkı olarak hayranlığımızın ve hayretimizin ifadesi ma'arafnak hakka ke ya maruf demeliydik. Onu bilmeyen nadanların ve ma kaderullah hakka kadri tokadını yeyip sersemleşmesi dalalete sürüklenmesi karşısında bizde hayret ve hayranlığımızda Allah'ım sen ne tatlısın, senin marifetin ne tatlı, her çehrede sana ait bir şeyler görüyorum, her çiçekte sana ait bir şey duyuyorum, elimi uzatasım geliyor, uzatırken sana temas etmiyor elim, edemez. Çünkü elimin temas ettiği sen olamazsın, çünkü sen her yerdesin, çünkü sen hazır ve nazırsın ama sen hiçbir mekanda değilsin, çünkü sen mekandan münessehsin. Ama ben bakarken her yerde sana ait bir şeyler görüyorum. Gördüğüm nedir bilemiyorum. Ama biliyorum ki onlar sana ait. Senin kalemini elinde göremiyorum belki. Elini de göremiyorum. Fakat görüyorum ki çizgiler çiziliyor. Görüyorum ki renkler ve desenler seriliyor. Görüyorum ki güzellikler meşheri gözümün önüne seriliyor ve sergileniyor. Akıp gidiyor bütün bunlar. Biliyorum ki bunlar senden. Bütün bu güzellikler senden. Bütün bu icraat senden. Bütün bu seyri kainatın şuunatı senden. Her şey senden. Her şey senden. İşte o marifetle, o hayranlıkla onu duymak ve onunla doymaya çalışmak. Bu onu bilmek demektir. Bu onu anma demektir. Siz onu anınca tam yolunuzu bulmuş, rayınıza oturmuş olacaksınız. Onu bulamayınca mahreksiz, yörüngesiz hareket eden varlıklar gibi özünüzden uzaklaşacaksınız. Kimlik bunalımına düşeceksiniz. Çünkü sizin için kimliğiniz adına kaydı gerekliliği en önemli tarif edici unsur şudur. Siz nesiniz? Falan oğlu filan değil. Siz Allah'ın kullarısınız. İsimhanesine yazılı olacak budur Daha falan oğlu filan demeden Allah'ın kulu denecek Hz. Muhammed'in ümmeti denecek Kur'an'ın cemaati denecek Ve bu kimliği elinize alıp yürüyeceksiniz Kainatın dehşet engiz vadilerinde Ama hiçbir şeye takılmayacaksınız Çünkü bir yerde o vahşete rağmen Karşınıza sizi alıp başka tarafa sürükleyen bir şey çıksa hüviyetinize baktığında görecekler ki bunlar ilişilmez zik elde etmişler bunlara ilişilmez zira bunların sultanı ve sahibi bunların isimleri ve ünvanları gökleri ve yeri elinde kabzayı tasarrufunda bir kitap gibi tutan Allah'a dayanıyor bunların Allah'a bağlı bir şaki size rast gelse gümler gider ilişemez size bir fırtına size rast gelse sizi önüne katıp yemez Çünkü siz Allah'la sımsıkı irtibatlısınız. Allah bilgisi ve Allah marifeti. İman, o iman, o marifet bir nura çıkma, bir aydınlanma ve ciddi bir güç kaynağı elde etme ve yanılmayan bir rehbere ulaşma demektir. Bu nura çıkmış insanlar, böyle bir aydınlık dünyayı, marifet dünyasını elde etmiş insanlar ve Allah'a dayanma gibi bir güç kaynağına ulaşmış insanlar İsterseniz bu sözler bana şunu hatırlatıyor Ben söylerken siz hepiniz de hatırlayacaksınız İman hem nurdur hem kuvvettir Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir o imanı elde edince ama olacaktı, zira o iman tevhidi, sadece onu kabullenme, sadece onu ona dayanma, sadece ona güvenmeyi, o tevhid teslimi, o teslim tevekkülü, o tevekkül de saadeti darini netice verecekti. Dünya ve ukba saadeti ile kanıtlanacak, şahlanacaktınız. Cennete gitmeden cennetin yamaçlarında huzur yudumlayacaktınız haz zevk İnsanlık insanlık imanla her şeyi elde etmiştir şöyle de diyebiliriz insanlık iman bu imandaki marifetle o bilgiyle yeniden bir doğuşa ulaşmıştır bu doğuşu bize temin edene ruhumuz feda olsun bu doğuşu bize temin eden Hz. Muhammed Mustafa'dır onun için bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Hz. Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladetidir. Hz. Muhammed doğarken insanlık yeniden bir kere daha doğmuştur. Biz camid olarak dolaşıyorduk. Allahsız olarak dolaşıyorduk. Karanlık bir dünyada dolaşıyorduk. Putlar karşısında serfürü ediyorduk. Yıldırımlar karşısında sarsılıyorduk. Fırtınalar karşısında iki büklüm oluyorduk. Çölün dehşet engiz manzarası karşısında iki büklüm oluyorduk. Onun doğuşuyla gökten yere bir nur indi. Bütün varlık aydınlandı. Bu aydınlanmış iklimde biz de kendimizin yeniden doğduğumuzu gördük. O sayede yeniden bir kere daha varlığa erdik varlığa erdiren Sultan-ı ruhlarımız feda olsun. Bu mevzuda bize vesile kıldı. Ruhumuza her zaman uğrunda sahabinin dediği gibi ''Bi ebi ente ve ummi'' ''Anam babam'' ''Tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah'' deyip sonra da dudaklarını yaladıkları Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarımız ona feda olsun. Onunla biz yeni veladete erdik. Karanlıktan korkuyorduk, zulmetten korkuyorduk. Dehrin hadiselerinden korkuyorduk. Her şeyden korkuyorduk, ona erdik, her şeyden kurtulduk. Bütün korkulardan kurtulduk. Ümide erdik, itminana erdik, huzura erdik. Bitmeyen, tükenmeyen hazza ve zevke erdik. Düşünün ki aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen sizler iki adım ödet ötede ona ulaşma idraki anlayışı bekleyişi, ümidi hülyaları rüyaları içinde hala o marifetin dalgaları içinde bulunuyorsunuz. Bir arkadaşımızın bir müşahadesiyle ondan gelen bir beyanda ifade edildiği gibi. Küçük bir daire çiziyor, bu iş böyle başladı diyor. Ve sonra o dairenin etrafında bir daire daha, bir daire daha, bir daire daha. Daireler zemin ufkunu aşıyor. Ve sonra çevredeki duvarları sarmaya başlıyor. Ve en son daireyi çiziyor. Bugün bu daireler bu noktaya ulaştı buyuruyor. O daireler hiçbir yerde durmasın. Onun nuru takılıp bir yerde kalmadığı gibi. Onun nurundan ibaret olan o daireler de bütün cihanları sarsın. Yerde kendilerine yer kalmazsa şayet o daireler semalara tırmansın. Cinler, ifritler alemini için alsın. Melekler ve ruhaniler alemini için alsın. Cennet ve cehennem alemini için alsın. Nasıl alacaksa alsın ama fakat nurunun ifadesi, ruhunun ifadesi, hikmeti vücudunun ifadesi, o daireler durmasın. Ben sırasıyla şimdi bunları size arz etmeye çalışayım. berat istihlal nevinden bir nura çıkma dedim. O bir aydınlanma dedim. Bir güç kaynağına ulaşma dedim. İnsan nura çıkarsa, itminana ulaşırsa, hüzura ererse yeniden doğacak. Sizler de çoğunuz bir yeniden doğuşa. Şahit oldunuz. Bir yeniden doğuşu sizler de yaşadınız. Bu itibarla anlarsınız onu. Belki 30-40 sene evvel size sahabinin imanla, irfanla yeniden doğuşu anlatılsaydı bunu anlayamayabilirdiniz. Fakat Rabbim o kadar çok lütfukar ki misalsiz kalmamanız için size sizin içinizden evvela numuneler ihsan etti ve onun dediği gibi nurlu parmağıyla işaret buyurduğu gibi nurlu parmağını kıtmirin ruhu feda olsun o daireler zamanla genişledi genişledi genişledi her yerde misalleri görülmeye başladı misaller o semai risaletin ayları güneşleri durumunda olmasa bile peygamberlik semasının yıldızları durumunda olmasa bile fakat bunlara bakınca Onlara ait çok şeyleri tedavi etme imkanları doğdu bizim için. Onları hatırlama, onları düşünme, onları tasavvur etme imkanına sahip olduk. Ve bugün biz bu imkanlara sahibiz. Ömer derken anlamıyorduk, Hamza derken anlamıyorduk, İkrime derken anlamıyorduk, İbn-i İşam derken anlamıyorduk. Ama günümüzde birer birer küfürden sıyrılıp, yeniden imanla dirilen nesilleri gördükçe, Bunları da yavaş yavaş anlamaya başladık. Allah Resulü'nün velâdetiyle bir gün çok sevdiğim, daima düşüncelerini takdirle karşıladığım, kabul ettiğim birisi bana demişti ki, en büyük bayram nedir? Ben o en büyük bayram mevzuunda belki kemküm etmiş, kekelemiş, hecelemiş fakat doğruyu söyleyip söylemediğimi bilemiyorum. Belki mesela ümmet Muhammed'in affı demiştim. Belki insanımızın yeniden bir daha dirilişi demiştim. Belki yeniden asrı saadetin bir kere daha yaşanması demiştim. Belki Mevla'nın bizi toptan affetmesi demiştim. Belki bütün insanlığın Hz. Muhammed Mustafa'nın şefaatine en geniş manada mazhar olduğu an demiştim. Ama bunların hepsini ihtimal başını sallamış ve sonra da takdir edeceğim şu sözü söylemişti. İnsanlığın en büyük bayramı Hz. Muhammed Mustafa'nın veladetidir demişti. Ve siz onunla alakalı damlalarda, reşhalarda, sızıntılarda gezerken göreceksiniz karanlıklara meydan okuyan o insanı, karanlıkları boğan insanı, ışığı ortaya çıkaran insanı, ışık ordusuyla onları arkasına alıp karanlığa karşı savaş veren insanı, görecek ve gerçek bayramınızın onun veladetiyle gerçekleştiğini anlayacaksınız. İşte onun veladetiyle Hz. Ömer yeni bir veladete eriyordu. Arada ihtimal siyercilerin tesbitine göre tam 13 senelik bir mesafe vardı. Yani Hz. Ömer mübarek ayağını dünyaya attığı zaman Allah Resulü'nü 13 yaşında bulacaktı. Fakat onun nurdan iklimi, onun nurdan aleminin dünyanın ufkunu sardığı, dünyanın ufkunda şafaklaştığı bir fecc-i sadık haline geldiği bir dönemde doğacaktı. Onun için müteessir olacaktı ondan. Onu hemen vicdanında duyacaktı. Her ne kadar küfür hesabına çetin, şedid, o mevzuda kararlı görünse bile... Fakat aslında Ömer, doğduğu andan itibaren sahip bulundu ve kendisini muhafazasına adadı. O küfür hakkında ciddi tereddütleri ve şüpheleri vardı. Ömer gibi bir dimağın öyle küfre takılıp gitmesi mümkün değildi. O hakperest bir insandı. Hakkı arıyordu. Batıl bir külah gibi başına geçmişti ve Efendimizle tanışacağı ana kadar o yalancı külahı başında taşıyacaktı. Gayreti sağlamdı. Samimiyeti sağlamdı. O yeni bir doğuşunu arıyordu. Bu yeni doğuşuna Allah Resulü'ne peygamberlik geldikten üç sene veya dört sene sonra erecek, idrak edecektir. Belki otuz yaşındaydı o dönemde. Gözü pek, yüreği pek, iradesi pek. En çalımlı, en çetin olduğu dönemde Allah Resulü'ne teslimi silah edecek. O da veladetine erecekti, yeni doğuşuna erecekti. Hz. Hamza Allah Resulü ile bir yaş, iki yaş aralarında fark var mıydı, yok muydu bilemiyorum ama bazı siyer yazarları Süveyben'in memesinden beraber süt emmişlerdi dediklerine göre demek ki aynı çağı paylaşıyorlardı. Amca olmanın yanı başında karabet adına bu bana yetmez sevgili yeğenim bir de süt kardeşi olalım, zira daha sonra Esadullahil Galib olacaktır. Pazusu bükülmeyen, kolu bükülmeyen, kılıcı geriye dönmeyen Allah Resulünün davasının yılmayan aslanı olacaktır ve öldüğü gün zayıf bir rivayette Allah Resulünün ruhuna fısıldandığı gibi göklerde Hamza Seyfullah yazıldı, Allah'ın kılıç. Bu da efendimizi tanımakla, şöyle diyecektir. Çölde karanlıkla kaldığım zaman, Allah'ım dört duvar arasına sıkıştırılamayacağını anladım sevgili yeğenim. O dağları, o taşları, o tepeleri, o vadileri, o gökleri, yıldızlarıyla, sistemleriyle idare eden kudreti sonsuzun dört duvar arasına sıkışamayacağını anladım. O da yeni bir veladete eriyordu. İkrime Allah Resulunu tanıdığı zaman kırk yaşına yakındı. Fakat henüz doğmamıştı daha. O Ebu Cehil'in karanlık dünyasının döl yatağında bocalayıp duruyordu. Babasından sonra amcası İbni Hişam'ın ihtidasıyla adım adım Allah Resuluna ulaştı. Ve nihayet Merhaban bir rakibil muhacir Allah Resulü'nün bu sözlerini duyduğu zaman o da veladete eriyordu. Beşistan'a kaçmış, hanımının iknaıyla dönmüş Allah Resulüne gelmiş. Huzur-u Risalet girerken her yerde ettiklerini Allah Resulü unutmuş. O ona şöyle demişti, sefine ile yolculuk yaptığı için, sefine ile yolculuk yapan muhacire merhaba. Muhacirlik dönemi çoktan geçmişti. Onu ilk Mekke'den Medine'ye hicret edenler yaşamış Ve o ünvanı onlar almıştı ama Allah Resulü çok kadirşin astı Kendisine çok kötülük yapmış Fakat o gün yürekten kendisine inanmak üzere gelen iklimeyi bir muhacir olarak karşılıyor ben bir rakibin muhacir diyordu İkrime hayatının sonuna kadar unutmadı bunu Sonra üç senemi yaşadı Efendimiz'den sonra Dört senemi yaşadı bilemeyeceğim ama O Yermuk'ta Halid'in yanında bir Halit daha Bir Halit olarak bir Halit'lik sergilerken Yeniden veladetinin hakkını veriyordu Eğer sorsaydınız ona kaç yaşındasın Dört yaşındayım diyecekti Halide sorsaydınız sen kaç yaşındasın Ben de altı yaşındayım diyecekti o gün. Çünkü gerçek veladete Allah Resulü ile erdiler. Sultanı kainat içlerine doğmuştu. Batıl her şeyi yıkmıştı. Ve işlerinde onların özlerine ait yeni şeyler teşekkül etmeye, yeni manalar, yeni mefhumlar teşekkül etmeye başlamıştı. Sofiler insandaki ikinci benliği, ikinci fıtratı ikinci tabiatı bir ayet-i kerime ile tefsir ederler. İnnel mulûke izâ dahlû qaryatan efsadûha ve ce'alû izzet ehliha ezille ve Melikler bir kariyeye girdiği zaman o kariyede ifsad edilmesi gerekli olan, bozulması gerekli olan her şeyi bozarlar. Ve ce'alû izzet ehliha ezille içindeki azizleri zelil kılarlar. Dolayısıyla zelilleri de aziz kılarlar. Ve işte böyle yaparlar. Bu seba melikesinin Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan name geldikten sonra kavmine ifadesi. İnnehu min Süleyman ve innehu Rahim ve iki ayet aşağıda İnnel mülük e iza dehalu karyete nefseduha ve ve جعلوا عزة أهلها اذله ve diyordu. Süleyman buraya girerse burada size geçmişinizde ait hiçbir şey bırakmaz. Süleymana göre yeni şeyler ihya eder. Süleymana göre bir dünya kurar. Ve Sofi bu ayete yaklaşırken şöyle yaklaşıyor. Allah bir kalbe tecelli ederse batılı ait ne varsa onların hepsini yıkar, hepsini bozar ve kendine ait marifet petekleri örer artık fıtrat ve mahiyet değişmiştir onda ikinci bir fıtrat asıl olmuştur bu ikinci fıtrat Allah marifetiyle örülmüş Allah marifetiyle örülmüş bir dantela bir kanevçe gibidir o kanevçeyi ören tığa o kanevçeyi ören Mekke'ye ruhlarımız feda olsun onu tutan ele ruhlarımız feda olsun Tamamen mahiyet değişir, farklı bir mahiyet arz ederler. Eski hallerine ait bir şeyler sorsanız çok yadırgarlar. Hatta onu rüyalarında görmüş, hayali şeyler diye ara sıra yad eder. Bazen imkisarla iki büklüm olur, bazen de sevinirler. Cahiliyeye dair yaptıkları şeyler bazen bir yandan bir iç burkuntusu, bir yandan da acı bir tebessümle anlatılır. Hikaye edilirdi. Zira onlar artık ayrı bir dünyanın işleriydi. O günden bugüne de bu böyle devam etti. Sizin içinizde dün mektep sıralarında veya başka bir yerde yaşadığı hayat itibariyle az geçmişine gitse cahiliye hayatı yaşadığını itiraf edecek, kabullenecek çok insan vardır. Çok insan vardır ki dün ben aynen Bir eski Ömer'dim Bir eski Hamza'ydım Bir eski İkrime'ydim Bir eski i̇bn Hişam'dım Ama bugün o değilim Demek ki sultanı kainat benim de kalbimde tecelli etti Demek yıkılması gerekli olan şeyleri yıktı Demek ki aziz olan o Allah içimde aziz olması gerekli olan orduyu ihya etti Demek ki kalbim vicdanın sırrım kafam dirildi demek ki kuveyi şehaviyem kuveyi katabiyem bu aklı nifratı olan kuveyi akliyem. bozguna uğradı bunlar darman duman oldu demek ki bende nesanilik devrildi demek ki bende vicdanı hayat ayağı kalktı demek ki bende ruh ve mana ayağı kalktı ve ben değiştim beni değiştiren Allah'a binlerce hamd ve sena olsun Herkes diyecektir Karanlık bir geçmişten Şu anda aydınlık bir aleme Ve inşallah gelecekte Daha aydınlıklara Yelken açmış sizin gibi nesiller Çoğu Bunu duyacak hissedecektir Vicdanında Fuzayl İbni İyaz Belli bir dönemin Talihlileri, bahtiyarları Dini bir mecmuada bir arkadaşımız hikaye etmişti. Ben bir yanını arz edeceğim sadece onun. Ne mümbit bir dönemdir. Toprak o devirde ne veluttur. Kuvve-i imbatiye nasıl fazla, nasıl güçlüdür o devirde. Kadınlık alemine bakarsınız Hafsalar, Rabia adviyeler Erkekler alemine baktığınız zaman Hasan basiler. ...Kuzeyl İbn Yazlar, İbrahim Ethemler, Bişri Hafiler görürsünüz... ...Allah'ı anmakla başları dönmüş... ...onlar Allah'ı andıklarından dolayı Allah başlarını arşa azama ulaştırmış... ...büyük insanlar görürsünüz... Bişliği sokakta yürürken Bağdat'tu hep yalın ayak gezer... ...sahabinin ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla gezdiği bir yerde... Ben ayağımı onların bastığı yere basamam diye. Nasıl ki İmam Malik Medine'de hiçbir zaman merkuba binmemiş. Ben merkuba nasıl binerim? Belki Resul Ekrem benim işleyimin ayağını bastığı yere ayağını basmıştır der. Onun için İmam Malik Medine'de hep yaya gezer. Piyade yürür. Bişri Hafid odur. Bir gün sokakta yürürken Cenab-ı Hakk'ın mübarek isminin yazılı olduğu bir kağıdı bulur ve hemen bir atlara koşar. Atlardan bir dirhem, bir dirhemi vardır. O gün sermaye olarak menkıbe yazarlar ediyor. Sadece bir tek dirhemi vardır. O bir tek dirhemle koku alır. O yırtılmış, bir hayli ayaklar altında kalmış. ...tozun toprağın içinde bir hayli hırpalanmış lafsı Celale veya lafsayı Celal onu güzel ıtırlar öper başına kor sonra da yüksekten bir duvarın deliğine sokar elini aşağıya indirirken semadan kendisine doğru bir sesin aktığı akıp geldiğini duyar ya birşir Tayep de ismi. Ve o tıiban ismünke fi ve ahiret. İsmimi benim güzel kokularla hoş ettin. Kıyamete kadar dünyada ve ahirette senin ismini hep hoş edeceğim. Hep ötür gibi ismini anır ki anarken hep ötür haline getireceğim. Vicdanları öyle duyuracağım. Bu mübecel nessin yetiştiği mümbit toprak müsait zemin Füzeyl İbni Yaz bunlardan birisi ben onu arz edeceğim her birisi bir ayrılıktan kopup gelmiş menkübe yazarları derler ki Füzeyl günümüzdeki rambolara meydan okuturacak kadar güçlü kuvvetli ordular bozan bir insandı devlet kervanlığını soyardı ama Kur'an da okurdu Allah'a da inancı vardı ama günümüzde pek çoğunun inancı olduğu gibi bir inançtı. Henüz kalbe inmemiş. İman, marifet ufkunu tutmamış. Marifet, muhabbet şeklinde bir bulut halinde onun ruhunu sarmamıştı. Onun için bir gün bir yerden geçiyordu. Çalımlı çalımlı geçiyordu. Kulağına ihlasla Kur'an okuyan bir hafızın dudaklarından şu ayet geldi. ''Elem yani lillezine amenu en tekşe ahulubuhum li zikrillah'' Allah'ı anmadan ötürü kalplerinizin haşyet duyacağı an henüz gelmedi mi diyordu. Bu sanki kendisine okunmuştu. Zaten Kur'an'dan gerçekten istifade edecek insanlar kendisini ama her meselede ...Ona muhatap kabul eden insanlardır. Fuzehir sanki bu ayeti ilk defa duyuyordu. İlk defa duyuyor gibiydi... ...ve cevap veriyordu. ''Ana Rabbi, ana Rabbi'' diyordu. ''Geldi evet ya Rabbi'' diyordu. ''Tam şimdi zamanıdır'' diyordu. ''Seni anacak... ...ve içi muhaşşetti, ürperecektir, geldi'' diyordu. Ve o anda dönmeye karar veriyordu. Bir ayet ruhuna girince... Sultanı kainat ruhunda tecelli ediyordu ve bir değişmenin iliklerinde cereyan ettiğini duyuyor, hissediyordu. Bir değişme başlamıştı. O gece bir mağaraya sığınıyor. Bakıyor ki orada ticaretçiler, kervancılar tahassün etmişler. Uzaktan bir kayanın arkasından onları dinliyor. Bu gece burada bu kayaların arasında sabahlayalım. Eğer gece çıkarsak bir yerde Kuzey'il önümüzü keser soyar bizi diyorlardı. Korku salmıştı çevreye. Ürperdi ağlamaya başladı. Demek ben insanların içine böyle Haşet salmışım. Ey içime Haşet salan Allah. Demek ki ben insanların içine böyle Haşet salmışım. Ve orada karar veriyor. Kabe'ye gidip öyle bir tövbe yapayım ki. Tövbe onun çok donunda kalsın öyle bir tövbe yapayım. Fakat ayakları bir türlü gitmiyor. Acaba beni de kabul ederler mi? Acaba bana da evet sen de gelebilirsin derler mi? Bugüne kadar ettiğim şeylerden sonra. Ve Kabe'ye bu korkuyla, bu haşyetle gider. Oraya kadar namazı, Allah'ı anması, ibadeti, içinde ayrı haşyet petekleri, saygı petekleri meydana getirmiştir. İyice salkımları ağır basan bir üzüm, Dalı haline gelmiş, bükülmüş, kaddi bükülmüş, iki bükülüm olmuştur. Allah ve kader yoluna su serpince öyle olacaktır ya, o ayet esir kulağına gelmeseydi, ordu onun korkusundan dehşetle titreyen insanlar, onun korkusundan bahsetmeselerdi, Hüzeyir bu hale gelemezdi. Kader yoluna su serpecektir. Bizim hepimizin yoluna da kader öyle su serptir. Bir yerde tahtis-i nimet faslında, babında demiştim ki Kader yolunuza su serpti, Füzeyl'in yoluna su serpen kader, Rabia e adviyenin yoluna su serpen kader, bir söz Menkübe yazarı diyor ki, gençleri eğlendiriyordu, Hasan Basri parmağıyla işaret etti, yanıma gelsene dedi. Gelince bu güzel, enda, edası endamıyla güzel kadın, Koca imamın yanına gelince ona şöyle dedi, bak dedi, Allah sana vermediği hiçbir şey bırakmamış. Öyle bir endam, öyle bir güzellik. Allah'ın bu nimetlerine karşı böyle mi mukabele etmek gerekliydi? İşte bu söz o büyük kadına yetmişti. O kadar yetmişti ki aşkı dillere destandır. O fetince etrafta adeta hayali ve dasitani emra havası uyanırdı. Adete alevler belirirdi. Adete etrafta yangınlar çıkardı. O kadar ki o dönemde tabi'in onun ateşinden o ateşli sözlerinden korkarlardı, ürperirlerdi. Karşısına çıkmadan titrerlerdi. Bir söz yetmişti. Kaderin yoluna süsertmesi onu ulaştırmıştı. Ve Füzey'in bu korkuyla Kabe'ye yaklaşıyor. Olacak ya Kaberin içinde hafız sesini yükseltmiş Kur'an okuyor. Bu mehter gibi yürüyor. Bir adım ileri iki adım geri iki adım ileri bir adım geri mehter gibi yürüyor. Ya bana git derlerse ne işim var derlerse koca sultanım bilmemesi düşünülemez ama demek ki o anda aklına gelmiyordu demek ki o anda duyamıyordu onu yedi kat semanın ötesinden Allah şöyle diyordu. ''Ya ibadî kullukum daallûn illâ men hedeytû fes tehdûnî Ey kullarım hepiniz sapıklık içindesiniz. Benim hidayet ettiğim istesne, hidayeti benden isteyin, hidayet edeyim diyordu. ''Ya ibadî kullukum tektaûne billeyli ve anneher ve anâ ufiruz zülûbe cemiyâ'' Subhanak inni Subhanak inni Subhanak inni Evet duyamamıştın bunu. Ey kullarım, siz gece gündüz durmadan hata ediyorsunuz. Ben size bütün günahları mağfiret etme sözünü veriyorum. Mağfiret dileyim, sizi affedeyim. İhtimal ki sultanım bunu düşünememişti. Onun için bir adım ileri, bir adım geri, bir adım ileri, bir adım geri oraya kadar gelmişti. Fakat Kabe'nin ortasından semalara doğru yükselen ses onu cezbetmiş, iler merkez bir güçle Adeta korkunç bir vakum halinde onu hemen barına çekmiştir. ''Kul ya ibadiyel esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillâh İnnallâhe yagfiru zhunube Ben de ümitleniyorum ya Rabbi. Bana da olur mu bilemiyorum. ''Ya ibadiyel lezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillâh'' Ey hayatlarını israf eden, çeşit çeşit günahlara giren, fıtratlarını bozan, mahiyetlerini dejenere eden insanlar. Benim kullarım, benim kullarım diyor. Kapıyı daha açarken benim kullarım diyor. Dediği diyeceği şeyi demeden benim kullarım diyor. Ümitlerinizi ve recalığınızı şahlandırıyor. Yesinize bir darbe vuruyor başkaları kendi kölelerini terk edip sağda solda ezdirmediğine göre onun kendi kullarını boynu tasmallarını sağda solda ezdirmesi günahların altında mahvettirmesi düşünülemez onun için daha başlarken işlerimize ümit verecek esintiler serpiyor estiriyor kullıya ibadiallezina israfu hayatlarını israf ettiler su istimalata girdiler. Çeşit çeşit günahlara daldı çıktılar. Ama buna rağmen la taqnatum min rahmetillah. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz. İnallaha yagfiruz zunuba cemia. Nehu huvel gafurur rahim. O bütün günahları yarlığar, affeder. Zira o yegane gafur ve yegane rahimdir. İşte bunun da ...öyle kanatlanıyor, öyle çekiliyor, öyle aradığı aleme eriyor ki, eriyor ki, hakkını yediğine inandığı Yahudi, hakkımı sana bir şartla affederim diyor. Bağdat'ın girişinde kumdan bir tepe yaparsan, yaparsan. eski arkadaşlarından biri bir gün sepetle Bağdat'ın önüne sırtında kum taşıdığını görüyor Füzeyl'in. Sultanım bu ne hal diyor böyle, hakkımı helal etmem dedi, bu şartla dedi. Hakkını helal edeceği ana kadar bunu yapacağım diyor. Zira artık o başka Füzeyil, zira sultanı kainat içine girmiş, zira ikinci fıtrat onda meydana gelmiş. Maasiye baş kaldırmış ve ibadetü taata dilbeste olmuştur. Ayşe validemiz şunu nakleder. Allah Resulü buyurdular ki: İnne di'amatal beyti esasuhu ve di'amatal islam aw eddin el ma'rifetu billah ve'l yakin ve'l aklul Beytin dayanakları, bir evin dayanakları, esası, statik gücü onun kirişleridir veya blokajıdır. İslam dininin statiği veya blokajı veya kilişlerine gelince o da Allah Resulü buyuruyor Allah marifetidir sallallahu aleyhi ve sellem ve yakındır. ömrüm ve ederse dedim yakindir ve bir de aklı kavmi diyor her şeyi kökünden kesen atan değişik şekilde şekillendiren yeni bir organizasyona tabi tutan Farklılaştıran, aslından tamamen başka, restorasyona tabi tutan akıl. Ayşe Validemiz gibi zeki bir kadın, aklı kami, duyar da tefsirini sormaz mı onu? Kult, bi'ebi ente ve ummi, anam babam, tatlı canım sana fede olsun, mel'aklul kami, aklı kami nedir diye sordum. Allah Resulü buyurdular ki, el-kapt anil maasi, vel-hurs ala taatillah aklı kami o büyük dayanak o büyük destek masiyete baş kaldırma ondan iştinap etme şeytandan kaçındığın gibi ateşten kaçındığın gibi zaten imanın kemalini anlatan bir hadis-i şerifte 3. madde olarak şöyle diyor "O en en te'ude fil kuf kema tekrehu en te'ude fil nâh Ateşe dönmeden nasıl ürperiyorsun? Öyle de küfre dönmeden ürperiyorsan, talalete dönmeden ürperiyorsan, imanın tadını tatmış sayılırsın. Marifeti ermiş sayılırsın. İmanda derinleşmiş sayılırsın. Velhârz Hırs, hırs caiz değil. Müminde hırs sebebi hasaret. Fakat taata hırs bu makuldür. Taata dilbeste olma. Gönlünü taata kaptırma. Tabir caizse o yüce ruhlar, yüce ruhlar alemi beni bağışlasın. Peygamberlik felsefesi diyeceğim ondan dolayı diyorum bunu. Felsefe de mi? Düşünce tarzı, sistemi. Taata karşı şehvet anlayışı içinde. Yani beşer yemeğe, içmeye vesaireye karşı cismaniyeti ve bedeni adına duyduğu şeyleri enbiya zam, hususiyle serveri embiya enbiya aleyhissalatu vesselam ibadet taata karşı duyuyor. Namaza karşı bana şehvet verilmiştir buyuruyor. Onun için gece sıcak döşeği onun ötesinde daha sıcak neleri ve neleri terk eder kalkar başını yere kor. O ağlamadan ağlamada çağlamadan öyle zavk zevk deryalarına erer ki Başka bütün zevkleri O'na unutturur. وَالْحِرْزْ عَلَى تَعْتِ اللّٰهِ İnsan bu denli marifete yelken açarsa, marifete böyle yelken açarsa, mahsiyetten o kadar uzaklaşacak, mağrib meşrik arası kadar. Allah'ım, her gün unutmamaya çalıştığım, sizin ve benim için yaptığım o duaların bir keresini, bir kereciğini olsun. Ama lütfü engin her günkünü kabul etsin. Sizleri, hepinizi, bulunduğunuz müesseseler ve yerler itibariyle yad ederek, her gün bazen birkaç defa. Allahümme ba'id beynena ve beyni hatayana, kemâ ba'adda beyni'l meşrik ve'l maghrib Allah'ım benim ve benim bu kardeşlerin, bizim aramızda günahların arasını, mağrip, meşrik mesafesi gibi öyle uzaklaştır ki onlar bize, bizler de onlara ulaşamayalım. Allahümme nekkina minel hataya kemâ yunakka savbul ebyad mineddenes sözler benim değil, onun olduğu için onlarda esrarengiz kimyevi tesiri olabilen bir güç ve kuvvetin olduğuna inanıyorum. Onun sözleriyle söylüyorum. Ben derme çatlatma sözlerimle daha değişik şeyler söyleyebilirim. Ama bunları Söz Sultanı söylediği için onun sözlerinin gölgesinde, onun kalkan ellerinin altında ellerini sizin de benim hesabıma ellerin kendisine doğru kalktı, Allah'a doğru kaldırırken ''Allahümme nakkina minel hataya'' ''Benim efendim nakkini minel hataya'' demiş. Himmetimi ondan hâli tutamam ama sizi de unutamam. Nakkina minel hataya'' kemâ ünnettet'tâbü'l-ebyet min Allah'ım kirlenme şanı olan vücudumuza giydiğimiz elbiseler gibi ne kadar yıkarsak yıkayalım durmadan kirlenme şanı olan sırtımızdaki elbiseler yıkanıp temizlendiği zaman nasıl temizlenir terü taze olur sen günahlarla kirlenmiş mahiyetimizi öyle akla Öyle pakla, öyle temizle diyor. Sadık-ı Masluk, Hazreti ahmed i Mahmudu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Marifet, insanın hali durumu itibariyle onun teyakkuzudur. Sürekli tetikte olması ve her an ayrı bir arayışla gönlünü mağmur etmesi arz etmeye çalışacağım. Ve diğer bir yanıyla da, başta, berat ı istihlal dedim eski ifadesiyle, yani mevzuun divacesinde arz edilecek şeylere küçük küçük işaretlerde bulunarak fikir vermek. Sonra dışa doğru, şen-i gereği hadiselere karşı karşı koyma gücü. Hiçbir şeyden yılmama gücü, ümitsizliğe düşmeme gücü, geleceği aydınlık görme ümidi ve recası. ikisiyle de Allah gönüllerimizi mamur eylesin. Birincisi, sürekli kendini onarma hali, sürekli kendisini yenileme hali. Yenileme, bir bid'atçarlık yapma demek değil, reform yapma demek değil. Eski çizgiler üzerinde, kendisini o çizgilerle ulaşılan noktaya ulaştırma. Muhammedi ruhu, sallallahu aleyhi ve sellem, yeniden tenefüs etme, sahabi haline gelme yeniden ve hiç doyamap bilmeyen bir vicdanla, kainatın büyük seyyahı gibi, başka bir seyyah da onu resmetmiş olmasına rağmen gerçek seyyah kendisi olan o büyük seyyah gibi her menzilde bulduklarıyla kanaat etmeyip hel mezid Allah'ım yok mu benim dersi marifetimi artıracak yok mu ayrı bir ders yok mu gökler yerler insan mahiyeti el ayak göz kulak dil dudak kainat taş toprak yaprak yaprak her şey bir kitap yok mu Allah'ım bana marifet dersi verecek başka kitap Hel minmezid, bunu ötede cehennem, doyma bilmeyen cehennem söylüyor. Ne zamana kadar Allah destigahı kudretini kapısına dayayıp kat kat diyeceği ana kadar. Yeter bes artık, merhametin buna müsait değil benim. Seyyah kainatta marifet adına diyor. Zira cehennemin kapılarını kapamanın yolu da budur. Allah'ı kat, kat diye konuşturan, konuşturacak olan budur. Ve cennete giden yolları, tıkalı yolları, o yoldaki paslı kilitleri çözecek budur. Helmin <gülüyor> min yok mu diyecek. Sahabi kendi arasında dolaşır ve birbirlerine şöyle derler. Mesela Abdullah bin Revaha, Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre ile karşılaşınca teale Numin Rabbine, Hele gel oturup da şöyle, bir saat Rabbimize ibadet edelim. Kimle karşılaşırsa öyledir. Te'ale-i, nu'min, bir Rabbine saaten araştırma demektir. Yani yeni bir müzakere zeminine, yeni bir müzakere rahlesine, hakikatları yeni bir gözden geçirme, yeni bir teşrihe tabi tutma. Varlık hakikatının anatomisini yeniden bir gözden geçirmeye tabi tutalım. Ve bir gün bir sahabinin canı sıkılır. Allah Resulullah girer der ki, sürekli inanmaya razı olmuyor, bir saat inanmaya razı oluyor. Anlayamamıştır o güzel sahabi bin i maksadını. Allah Resulü şöyle buyurur. Yerhamullahu İbn-i Revaha yuhibbu en yekune meccituhu el mecalis Arzu ediyor ki oturumların, meleklerin oturumlarına denk veya meleklerin gıpta ettiği oturumlara denk oturumlardan olsun. Meclisi, meleklerin gıpta ettikleri meclislerden olsun. Demek ki Hakk'ın müzakere edildiği meclisler, meleklerin gıpta ettikleri meclisler oluyor. Allah Resulü anlayacaktır. İbn Rawa hayır. Hel min mazid deyip arayanlar vardı. Düşünce ufkunu daim aydınlatanlar, aydınlatanlar vardı. Marifet peteğini her gün varlık çiçeklerinden yeni yeni özler ulaştıran ve o peteye yeni yeni bulutlar ve derinlikler kazandıranlar vardı. Peygamber bezminden evvel ve Peygamber bezminden sonra Zeytibin'i amır. Eski yıllarda da bunu size anlatmışımdır. Alaka duyarım. Severim demeden de şeriatın prensiplerine saygımın ifadesiyle çok ürperirim ama Haniflerden olduğunda şüphe yoktur. Allah Resulü'nün nur hâlesine başının ulaştığında inşallah şüphe yoktur. Bu Allah Resulü'nün peygamberliğini görmeden Bekleyenlerdendir. Bekledi, bekledi, bekledi, bekledi, bekledi. İşte vapur geliyor limana yanaştı dendiği an, onun vapuru sonsuza yelken açmıştı. Kurtarıcısıyla karşılaşamamıştı. Fakat o ebedi kurtarıcısına hep yol açmıştı. Zihinler yumuşatmış durmuştu. Küfraha biraha balyozlar ve darbeler indirmişti. Latın... Uzza'nın, menat'ın suratına ilk tokatları indiren o olmuştur. Peygamber bilmiyordu. Zat-ı kendine has sıfatlarıyla, isimleriyle bilemiyordu. Ama sırtını putlara dayıyor ve şöyle diyordu. Ben bu latı, uzdayı, menatı hepsini terk ettim diyordu. Bir Allah var ki onlara da bize de hükmedendir. Allah'ın bir dini var ki onun esintileri başımızın üzerindedir yakında gelecektir ama ne zaman geleceğini söyleyemeyeceğim Ömer bundan çok mütesir olmuştur oğlu Said bin Zeyd aşere-i mübeşşer eden Ömer'in de eniştesi dan yani Hazreti Ömer'in Müslüman olmaya giderken yakasından tutup ağzına tokat indirdiği insan işte onun babası bu Zeyd bu Zeyd ölüm döşeğinde inlerken depinir Ey yüce yaratıcı bir adını bilseydim bir sanını bilseydim senin için neler yapardım neler bilemeden gidiyorum seni der bildiği kadar bilmiştir hayatı boyunca hel minmezid deyip yürümüştür ama görüyorsunuz ki Allah Resulü'nün veladetiyle ikinci bir veladete ulaşmayınca veladetle duyulan şeyleri duymak mümkün değil. Ma Hakka marifetike hakkı kuşana ulaşmak mümkün değil. Ma Hakka nak hakkı ibadetik ya mağbout hakikatini irak etmek mümkün değil. Ma zeker nak hakkı zikriye ya metkûr demek mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor>